Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebeciol hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Malum olduğu üzere bu programda Kıymetli Hocamız bize Esad Efendi Hazretleri'nin hayatından, menakımından ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Dilerseniz hemen programımıza geçmek istiyoruz. Ee, kıymetli Hocam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 Bu dünya insanın kalacağı yer değil. Bu dünya fani bir yer. Evet. Geçici bir yer. O Kus-i İbn-i denildiği gibi. Ya nas isma'u ve, ve izâ ve'aytum anne İşte orada külle atin fat Her gelen gider diyor. Kimsenin gitme niyeti yok. Evet. Halbuki gitme niyet etmek lazımmış.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 anlamakla alakalı bir keyfiyetlerdir. O kadar güzel bir kelime ki. Evet. Bu hoşaftan herkes anlamaz efendim. İşte Hazreti Ali radıyallahu anhum bu sözünü Esadı Erbili Hazretleri dünyada mal ve servet sevdasına kapılıp gidenleri yaşayan cenaze olarak görüyor ve bunu da referans olarak da kullanıyor. Yani dünyaya dalmak demek bir Cenaze gibi olmak demek İnsanın yani. kalbini öldürüyor evet. Bu kalp yani düşünmek Hücrenin dediği gibi Ruhumuz Düşünmeyle akılla ortaya kendini çıkarır Nefis Kendisini arzular ve İştihalarla şehvetlerle ortaya çıkarır Evet Efendim söyleyeyim bu bedenimizde Göz kulak gibi havası ile Kendini bu organlarla ortaya çıkarır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 Bu kalp bize verilmiş bir emanettir. Evet. Kalpten, kalp de, kalbimizden de sorgulanacağız. Kalbine iyi baktın mı? Kafanın içinden geçirdiğin düşünceler, Allah'a uyan düşünceler miydi? İnne semaa vel-besara vel-fu'ade kulli ula'ike kâne anhu mes'ulâ Bu kulak ve bu göz ve bu kalp bunların hepsi Sorumludur, hesaba çekilecektir. Gözümüzden hesaba çekilmek anlıyoruz da, düşündüğümüz düşüncelerden hesaba çekilmek ne kadar ağır bir şey? Ehassül havas evliyanın muafak olabildiği insanlar ancak. Evet. Onun için zikir terbiyesine, ...tasavvuf terbiyesine, tarikat terbiyesine, tekke terbiyesine, Hüseyin Hilmi e, ülkenin dediği gibi Türk tefekkürü ad tarih adlı eserinde.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 ...seni Allah'tan alıkoyan her şey dünyadır. Bitti. sabii i Kerem'den... ...bağ almış, bahçe almış. Bağı hemen üç gün sonra bağışlıyor. Niye bağışladın deniliyor. Ya namazda düşünürken... Namazda, ...namaz kılarken... ...aklıma o geliyor. Allah'la arama o giriyor diyor. Onun için attım diyor. Onun için bıraktım diyor. Allah'la arana giren her şey. Evet. Ya. Evet. Dolayısıyla yani dünya eğer Allah'tan gafili bırakıyorsa o zaman insan için zararlı. Aksi takdirde herhangi bir zararı yok. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Esad Efendi'ye göre de aynı bu şekilde. Kıymet Hocam, ile alakalı başka Esad Efendimiz'in ifade etmiş olduğu bir kanaat, görüş, fikir var mı acaba? Efendim, Esad Erimli Hazretleri diyor ki Her şey fani ve yok olucudur. Kullu men alayha fan zabeqa ve şur'bike zulzela li vel ikram. Ancak Allah'ın yüce zatı baki ve damlıdır. O Rahman suresinin meşhur ayet-i kerimesi sık sık dile getiririz. Ayet 27. Evet 26 27. Evet. Bu ayette vurgulandığı gibi dünya sınırlı bir zamandır. Geçicidir, zamanlı ve mekanlıdır. Ahiret zamansız ve mekansızdır. Yani mekanlı ama zamansızdır. Yani, yani ahirete göre tabii, zaman. kıyasla zaman. Tabii o Bir şey var. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرُ لِلَّكَ مِنَ Ahiret dünyadan daha hayırlı. وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْوْ Ahiret yurdu takva sahiplerine göre daha hayırlıdır. Takva sahipleri ahireti hayırlı bulur. Ahireti hayırlı bulmak demek, hayırlı görmek demek evet. kişinin takvalı olduğunu gösterir. Bu şekilde ahireti hayırlı gören insanlar da aklını çalıştıran... <gülüyor> ...ayet-i kerime böyle bitiyor. Aklını çalıştıran insan...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 Durmakta bir hakikat olarak Yani ahireti kaybedince ebedi bir kayıp Olmuş oluyor ama dünyayı kaybedince Bu kısmı, kısmı zamanlı Şu şey. o Eddünya mezraatül ahira Diye anlatılıyor Evet Bu Esad-ı bunu anlatıyor Dünya ahireti mezrası Olmak demek Dünyayı yani hayatı Ölümle terbiye etmek demektir Yani siz Bu dünyayı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 ...diyor ki... ...inna lillah... ...ve inna ileyhi raciun... ...Allah'a aitiz... ...ona döneceğiz... ...demek ki... ...bura kalıcı değil... ...geçici bir misafirhane... ...yiyoruz, içiyoruz... ...ama bir adeta oteldir diyor... ...Esa Deribli Hazretleri... ...belli müddet kalacaksın... ...ondan sonra... ...Abbas yolcu... ...ver elini gidiyorsun... ...iki gün, üç gün... Lebisna yawman aw ba'da yawm. Kemlis kemlebis. Ne kadar kaldınız bu dünyada? Cafe verecekler. Galu lebisna yawman aw ba'da yawm. Bir gün veya hatta bir günün bir parçası kadar, 8-10 saat kadar, 3-5 saat kadar kaldık. Ruha bıraktığı iz budur. Çünkü ruhta bu şekilde zamansızlık söz konusu için söz konusu olduğu için Bu evet. bedenin yaşadığı zamanlılığı bin sene de olsa bir gün gibi algılar Ne dekim o ruhun geldiği semavat ve Yüce alemlerde melekler ve taruculey ilmele kötütüfi yılğ inkanemyıta ruhu hal elfe seeti mimmetun sizin dünyada bir gününü bin yılınız olan bir günde Allah'ın huzuruna çıkar melekler diyor. Zamanlı mı orası da zamanlı. Semavat zamanlı, evet. Mekansız olsa da zamanlı. Ama dikkat edin. Bin yıl bir gün bir, bir saat bir gün gibi geliyor. Yani bu ayet-i bu konuştuğumu destekliyor. He? Yevmen bağ, ev dayam. Sanki bir gün veya birkaç saat kalmış gibi gibi bir duygu bir algı oluşuyor. Buradaki insanda. bin rakamı bu kesreten kinaye mi hocam? Kesretten yani, kinaye değil hakikaten kinaye. Hakikaten kinaye. Hakikatte de zaten kinay olmaz. Hakikat hakikat, Haki, hakikat, hakikat yani. Hakikat bin, öyledir. Bin. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bu zaman konusu o son zamanlarda time and space yani zaman ve uzam evet. bunlar müzi yazılmış fizik kitaplarında profesör Isaac Asimov'un kitabında bunlar anlatılırken paralel evrenler var diyor. ...bu paralel evrenlerdeki... ...zaman ve mekan... ...bizim bildiğimiz zaman ve mekan değil... ...oralada matematiksel evrenler var... ...bilemediğimiz... ...böyle güne zamanlı... ...ama farklı zaman yapısı... ...bilemediğimiz mekanlı... Hı. ...evrenler var... ...ama bizim bu mekanımız gibi... ...olmayan bir mekan... ...ve kendine göre oranda bir determinizmi var... ...biz bunları biz bilemiyoruz... Isaac Asimov... ...bunları anlatırken...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 Diyorlar ki sen aşağıda 52 gün kaldın. Evet. Yani dünyanın 52 günü yerin altına karanlığa girdiğin zaman 38'e iniyor. 7 tane erbaini üst üste çıkaran Allah dostları e, o hale geliyorlar ki 40 çarpı 7 280 gün. 9 ay 10 gün. Anne karında 9 ay 270 gün. 10 günde ekliyorsunuz 270 280, 280 ediyor. Gün, evet. 7 tane erbain ile Biz anne karnında 7 erbain çıkartıyoruz Orada Kalış süremiz Kur'an-ı Kerim'de hep evreler anlatıyor Yaratılış evreleri, embriyolojik gelişim Nefsin, ruhun üfürülüşü Ondan sonra o fütüs, fetüsün gelişi Böyle Bu yani gün olarak anlatılmıyor Bir tavır, bir olgunlaşma Bir tekamül olarak anlatılıyor evet. İşte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 Evet. Hacı Bayram camisinin altında Akşem Seddi'nin Hazretlerinin Eşerifoğlu Rumi Hazretlerinin Hacı Bayram Beyler kalmış olduğu Kayranlık Hücrede 280 gün kalıyorlar Çıktıkları zaman da 40 olduğunu biliyor 280 gün olduğunu biliyor Bilmesine rağmen e, 280 rakamını hiçbiri veremiyor Bize sanki bir hafta kalmışız gibi geldi diyor Kur'an-ı Kerim Demek ki e, insanın ruhu sıfıra doğru yani yatkın olduğu için insanı yaratılışla sıfıra doğru götürüyor Yani fena makamına götürüyor 52 gün kalmış 38 gün yaşattı duygusu Bu bir kafir Biz Müslümanız evet. Allah Allah diye zikrederek kalıyoruz O orada Allah Allah diye zikrederek kalmadı Profesör Sifre Demediği halde onda bile Sonsuzluğa doğru Bedeni sıfıra doğru yolculuğa başlamış Yani bu Yeraltındaki o erbain hayatının Mikaille Mihriban Özelsen'in... Halvet'te 40 gün adlı kitabında da buna işaretler vardır. Evet. Bir baktım ki yemek yemeyeli 8 gün olmuş diyor. Kitapta yazıyor. Farkında değilim. Su içmişim, her yazmış oraya. Hangi tarihte içtiğini. Bir de aydınlıkta, karanlıkta da yapmıyor. Analüs'ün bir şey yapmasına rağmen aynı şeyi relatif ve izafi olarak o da yaşamış. İşte o dünyanın izafiiliği, geçiciliğini anlatırken bunlar hep düşünmek lazım. Yani ruhun saatiyle biyolojik saat farklı. Ruh sonsuz. Ruh sonsuz. Yalnızlar çekildiği zaman bedini kendisine çekiyor. Ve daha az yemek yer hale geliyor. Daha az uyku uyur hale geliyor. 52 uyku uyuması da 38 uyutuyor. Bu bir Hristiyan'ın, Müslüman olmayan bir kimsenin eksperimenti, bir deneyimi. E bizim deriş babalarımız, Hacı Bayramlarımız, Akşamşeddinlerimiz... ...yedi tane girmiş, yedi kere girmiş...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 Peygamberimiz He. sallallahu aleyhi ve sellem... ...Mirac'ın zamanlı mekanlı kısmı. Yedi kaç semayı açtı. Mekansız ama zamanlı kısmı. Yolculuk ondan sonra başlıyor Mirac. Ona bir fezahiydi diyor. Bir sonsuzluk diyor Peygamberimiz. İşte namazda onu yakalayacağız. Balığın suyun içinde üzer gibi bir halmiş o. Tabii o uzun bir konu. Burada girmek... ...konuyu dağıtmak istemiyorum ama... ...her halükarda... ...yani bu geçiciliği biz namazda terk ediyoruz...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 Evet hocam Allah razı olsun Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri Kıymetli hocamız bize bu bölümde Esat Efendi Hazretlerinin menakımından bahsediyorlar Kıymetli hocam siz de Ahmet Hasip Yılancıoğlu'yla mülaki olduğunuz Onunla tanıştınız onu dinlediniz Ahmet Hasip Efendi'nin anlatmış olduğu bir hatıra var Bu menakıpta da geçiyor Dilerseniz bundan bahsedebilir misiniz? Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ves salatu ve's resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Esedir bu hazretleri alim bir insan. Yani medreseli. Evetir. Yani tefsir, fıkıh, hadis bunların hepsini biliyor. Şair, duygulu bir insan. Sizli işli bir insan İnsanı kamil, piri kamil Bu Ettiğim günden beri azm-i diyari iftirak Dide-i hun yarim olmuş Çeşmezâr-ı iftirak Bu ayrılık diyarına, Bu dünyaya geldiğimden beri Benim gözüm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 En doğrusu kendini bilmiyor. İlim, i̇lim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilme. Bu nice okumaktır. Okuyorsun ama neyi okuyorsun? Kendini okumadıktan sonra. Her şeyi biliyorsun ama kendini bilmiyorsun. Sınırlarını bilmiyorsun. Muhterem vahitçiyim. Evladım. Evet. Hasib Efendi... ...Kastamon'da kendisini gördüğümüzde... ...yüze yakın bir yaşı vardı. Yani 90'ı geçmiş de...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 Fakir, o kişi bizdik efendim dedi. O zaman işte 15-16 yaşlarındaydım dedi. ve hatta 17-18 yaşlarında. Yani 15-20 arası. Teen age diyorlar şimdi ona. Tepeden tırnağın nur bir insandı. O anlatıyor, diyor ki Esaderevili Hazretlerinin dergahına bir ara Kayseri Reisül Kurrası geldi. Yani Kayseri'deki hafızların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 İstanbul mundukası büyük. Büyük balık büyük yer diye düşer. Daha çok yetişsin diye kırat ilminde onun için getirdim dedi. İstanbul ilim merkezi yani İlim merkezi. Da... Ancak burada şimdilik dolaşacağız. 2-3 gün kalacağız. Bu çocuk size talebe olalı ne kadar oldu? Efendim 3 ay oldu. Peki hoca efendi bu üç ayda çocuğa ne öğrettiniz? Efendim vehüve'yi öğrettim. Maşallah. Baerekallah. Üç ayda vehüve'yi öğrenmiş. Ne kadar zeki çocukmuş. Aman Hüce Efendi bunu bırakmayın. Bu gerçekten de kabiliyetliymiş. Üç ayda vehüve'ye geçebilmek ne kadar büyük başarı dedi. Esad Eribli Hazretleri. Evet. Onlar Esad Eribli Hazretleri ile Resul Kurra böyle konuşurken bir vehüve üç ayda ...geçmesini Esad Erbiye Hazretleri... ...büyük başarı olarak görmesi... ...beni şaşırttı. Takdir etti yani. Ve çok tuhafıma gitti. Düşündüm sadece bir vehüve için... ...üç ay. Hayret ettim. Şaşkın şaşkın... ...Esa Derbi Hazretleri'ne... ...ve Reisul Kurra... ...Hayırullah Efendi'nin yüzüne baktım. Evet. Hafız Hayrullah... ...dedi ki bana... ...böyle şaşkın şaşkın...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 yani ve huve Ve huve, ve huve, ve huve, ve huve, ve huve. Evet. Bu telaffuzumun Kıraat hocalarından karşılaştık insanlar oldu Hoca Efendiler Telaffuz ettim Çoğu bu telaffuzun Ve Bak, Söylüyorum evet. Bunu yanlış olduğunu söylediler bana Yani daha eksik olduğunu söylediler Yani bu Tasivrufta demek önemli bir ders yani Çok önemli bir ders Ohuva. Kolay değil yani evet. Yani öylesine ki tahsih-i huruf anlayabildiğim kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı e, böyle yazın kurslar açıyor. Kur'an kursu hocası, talebelerim var benim. Evet. Gidip ders alıyorlar kurallardan. Allah razı olsun. Allah etlerini, kemiklerini mezarda çürütmesin. Evet. Uzun uzun ders alıyorlar böyle. Uzun uzun ders alıyorlar. Ya bu nedir diyorum bu? Yani alt tarafın 20 tane harf. Hı hı, he he. Ha İşte bitti Yok öyle değilmiş Bir önceki harf V ise H nasıl olacakmış yani Aylar sürüyor yani T ise H nasıl telaffuz edilecekmiş Bir önceki hareket ötreli ise H cezimli ise Nasıl telaffuz edilecekmiş Aman Allah mah Aklın, demek Yani 27 çarpı 27 Ne ediyor 4000 4000 tane mahret çalışması en azından 5000 tane mahret çalışması varmış 27 harfin. Demek ki Kur'an-ı Kerim ya, mucize bir kitap. Evet. Yani ve mucize, ve Allahü Teala ben indirdim, onu ben koruyacağım diyor. Yani bu ey insanlar mefhum muhalif, ben size güvenmiyorum manasına geliyor. Ben aldım üzerime diyor. Evet. İnna nahnu nezzeline zikre ve inna lehu lehafizun.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 Kur'an taşıyor kalbin yani yürüyen Kur'an. Kur'an yaşıyor. Bir de içindekiyle amel edersek Hüsnü Hidayet Vakfı'nın yurtdışındaki hizmetlerinde de hep Kur'an merkezli hizmetler hep, hep merkezli. Yani o da belki bir işte mani Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet. Muhterem Osman Hocama e bir gün Edepsiz ederek i̇şte. bir soru sordum. Edepsizlik yapmış oldum. Sormamam lazım da işte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 ...bizim yolumuz da bundan ibarettir, Selamünaleyküm. ...uçmaya, kaçmaya, göçmeye, bilmem neye, ...hiç gerek yok... ...önündeki herkes... ...Kur'an-ı Kerimle Allah ne mi... ...onu yaşamaya çalışacaksın... ...bunu yaşamaya çalışırken... ...işte Ebu Hamza Bağdadi'nin başından gelen bir olay var... ...ben şurada... E, ...işirak namazını kılacağım, değil mi... ...vakit gelmiş, Hızır Aleyhisselam da geldi... ...diyor ki mesela... Evet. ...ya hadi Ethem hocam ...şurada bir, bir saat bir sohbet edelim... Ona dönüp diyeceğim ki... ...değil sünnet... ...değil efendime söyleyeyim fars. Yani benim şu iki rekat... ...işrak namazını benim kılmam lazım. Sen de mübarek bir zalsın. Elini öpeyim, kurban olayım. Ayağının toprağı olayım. Ama ey Hızır... ...kurban olayım. Şurada bir iki rekat... ...ben şu bir vazifemi yapayım da... ...ondan sonra akşama kadar ulaşalım seninle. Ama ben bir, şu iki rekatı ne olur bir kılayım...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 Herkes razifesini bilmeli. Ciddiyetle yapmalı. Sünnetinden farzına kadar. Kur'an'da var mı? Var. Sünnette, hadiste var mı? Var. Devam. Sünnette yok mu? Yok. E, Kur'an'da yok mu? Yok. Kapat. Bitti. Selamünaleyküm. Düz mantık. Öyle karıştırmıyor, kurcalamaya hiçbir şey gerek yok. Dost doğru yol, salat-ı müstakim. Esselamu aleyküm. Peygamberimiz bizim üsveye hasenemiz. Model şahsiyetimiz. Ne yapmış?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 1240 miladi senesinde Osmanlı'nın kuruluşundan 50 sene önce Anadolu'yu dolaşmış yani Osmanlı'nın kuruluşuna 50 sene var Evet Ve yayınlandı bunu okuyayım bir O dönemde savuf ne kadar canlıymış Orada Uludağ anlatıyor Ulu Uludağ. Uludağ hakiki eski Hristiyanlar var ya Roma'nın zulmünden kaçarak Oraya böyle mağaralar Oluşturmuşlar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 ...o dağın tepesinde... ...hakiki Hristiyanlıktan kalma... ...bir nur var... ...bir ışık var o dağda... Evet. ...ve... ...o dağın... ...Minyatürk diye... ...Haliç'te bir yer var böyle... ...Uludağ'ın küçültülmüş... ...bir şeyini... ...ölçüdeki şekillendirmişler... ...böyle... ...Kıble'ye doğru, Kabe'ye doğru... ...böyle... ...secde eden bir adam...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 ...orada bir güzellik var. O güzellik... ...neyse bütün maneviyat her babını... ...orası hakikaten çekiyor. Öyle. Zaten derişler... ...eskiden beri tekkelerin yüksek yerlere... ...yaparlarmış. Evet. Yani Göklere, fizik göke... ...yakın olmak isterlermiş. Edebali'nin türbesi falan hep... ...o tekkeler hep yüksek yerlerde. Ankara'da Hüseyin Gazi, Hacı Bayram Meli'nin... ...o tekkesi hep yüksek yerlerde. Bu bir... ...yani...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 Allah razı olsun kıymetli Erkam Radya dinleyenleri programımızın sonuna geldik bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz, hoşçakalın efendim